İmaret işlerini ayırmış, Kahiri ihale etmeye çalışmış. O yüzden bir Tarihini yazan geleceğini de yazar. Abdurrahman Ketuda ismi ortaya çıkana kadar işte siz ya biz bir şey yapamamışız da. Hep işte siyasi entrikalar, sömürülmüş i̇şte, halk yığınları vesaire vesaire deyip gidersiniz. Ama bir Abdurrahman Ketu'da ortaya çıktığında, biz kardeşim siyasi yentikalardan uzak kalmışız. Doğru başarısız olmuşuz o alanda, iyi ki başarısız olmuş ama bir şehri ihya etmiş isterseniz. Hayırlı geceler. Alo. Buyurun canlı değil, sizi dinliyoruz. Canlı yayın Tabii ki canlı yayın değiliz. Aman Allah'ım. Ee, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Sizi uyutmayan şey nedir? Ne söylersem rahat uyurum diyorsunuz? Ya da bunu söylemezsem rahat uyuyamam dediğiniz bir şey mi var? Ee, yok. yok. Yoksa siz uyumaya gidiyordunuz, gitmeden önce hayırlı geceler diyeyim, Allah rahatlıklar versin <gülüyor> diyeyim mi dediniz? Ayın öyle hani imsak saatini tutursin insanlar sonra kalkarken sıkılmış. Kaçtır imsak? İstanbul için. Hemen öğrenelim. İstanbul için bir şey gibi olan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi <gülüyor> hemen sinyal daire başkanlığı var ya. Bıktım bıktık çekti bu. Eee 5 02 sanıyorum. 5 0. Kandırdınız bizim yere ama efendim yanlış gibi geliyor bana. <gülüyor> Tam da <adı> öyle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Siz i̇nşallah doğrusunu öğrendiğinde öğrendiğinde bize ararsınız. Hay hay tabii ki. Peki, evet, te teşekkür evet. ettik. İnşallah ben çok teşekkür ediyorum. Müsade. Allah illi geceler. Allah rahatlık Sağ versin. Sağ <gülüyor> Böyle bazı arkadaşlar da böyle olur. Şimdi siz taraftar Neyseniz tarafta taraftarından bahsediyoruz işte iki taraf var ve onlar tezahürat yapıyorlar dedim ya putteres bir adamın önüne putu alın zihniyeti değişmedikten sonra yanına peygamber gelse peygamberi put yapar hep yanlış telefonları kaldırıyorum hayırlı geceler selamun aleyküm aleyküm selam Kiminle görüşüyoruz? Ben Ahmet Sungur. Buyurun Ahmet Bey, nereden arıyorsunuz? Kayseri'den arıyorum. Kayseri'de. Evet. tanıyalım biraz. Ne yaparsınız Kayseri'de? Ee, ben Samsung'da olmuyorum. Anadolu İmam Hatip'i ses okuyorum Kayseri'de. Kayseri'de. Evet. E maşallah yaş, ama ses böyle daha yaşlı gibi geliyor. Kaç incesiniz? Evet, okuldan sonra İstanbul Kağıthane'de Hazırlık yapmıştım hmm, Maşallah evet, Teşekkür ediyorum, Çok güzel konuma değiniyorsunuz İnşallah <gülüyor> Maşallah inşallah oldu ama Evet sen böyle söylemezsem Uyuyamam dediğin şey nedir? Onu önerim Ben uykudan yana olmayan birisiyim ha, Uykudan yana bir derdin yok senin Uykuyu da sevmiyorsun Uykuyu Kendime yani yakıştıramıyorum. Yakıştıramıyorum, mesela. evet Çok güzel konulara değiniyorsunuz, teşekkür ederim. Estağfurullah. Özellikle tarihi konulara. Hı. inşallah öyle de diyelim. Ee, günümüzde şöyle bir şey var, Avrupa Birliği diye tutturmuş gidiyoruz. Hı. Bunun yerine bir Türk Birliği olabilir mesela. O işte Türk Birliği zor olur çünkü Anadolu dışında Türk yok. Onlar Türk değil çünkü. Başka bir sıklıkta. Habitelerinde de söylüyor zaten. İktidere ve kendine geldiği. Hı. Yani bu millet topyekun kendini değiştirmen artık. İşle mi? Hı. Ne diyeyim? Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek Hı. üzere Hı. sağ olun. İzleriz. İstek isteyemezsin tabii ki. Niye? <gülüyor> çünkü istek yayınlamıyorum. Bir şeyler mi alacağım? Hayır. Sen onu kendin okuyacaksın kendine, tamam mı? Alır. Peki hadi hayırlı evet. geceler size. Afsi teşekkürler. İşte taraftar. O da bir insanların şu, ranput Zihniyetini değiştirmedikten sonra, işte putları bir kenara bıraksa. Yüzünü peygambere bile dönsün. Peygamberi put yapacaktır. Çünkü peygamberle ilişkisi, e, peygamber ve mümin ilişkisi olmayacaktır. Tarzı itibariyle, zihniyeti itibariyle, haşa, işte onu put yapacaktır. Ve put, ve putperest ilişkisi dönüşecektir. Maazallah der buna değil mi eskiler? Maazallah. oldu farkında mısınız? Evet. Artık toparlayalım yavaş yavaş. Tamamdır. Gayrısını bilemiyorum, işte gayrısını boş ver. Türkiye'de yaşayacaksınız. Ve mazeret aramayan biri olacaksınız. Öyle mazeret arayan insana dünyada mazeretten bol ne var? Hatta adam dediği gibi. Dünyada aydınlık arayana yeteri kadar ışık karanlık arayana Yeteri kadar karanlık vardır, niye aradığınıza bağlı, mazeret mi arıyorsunuz, bulursunuz, geçim derdi, maişe derdi, çocuk derdi, kara sevda, şu bu, bu. bu. ama kendimle barışık olayım ve gayrımla da barışık olayım derseniz, karşı karşıya gelmemiz, gelmemiz gereken şeyler var. On a cosmic train Switch on summer From a slot machine Get what you want If you want Cause you can get anything I know we've come a long way We're changing day to day Tell me, where do the children play? Well, you roll on roads over fresh green. Motorcycle, that Kate Stevens. You're Larry Low. Hayatım, yaşadıklarım, bir film bir şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Dedirten şarkılardan, değil mi? <gülüyor> Senin için de öyle mi? <gülüyor> Çocuklar nerede oynuyor? Evet. Haydi geceler. Hayırlı geceler, Paşa. Kiminle görüşüyoruz? Ben de. Cahit. Cahit buyurun. görüşüyoruz, buyurun. Evet. Siz, nedir ne sizi uyutmayan? Bunu söylemezsem, uyuyamam dediğiniz şey nedir? Hemen size uyuyalım ve yatağa gönderelim. Ya çocuklar mutluluk kaybediyor. Aa, zaten, yetti. Çocuklar balkonda oynuyorlar şimdi. <Gülüyor> o eski şeyleri aramak. Şimdi bak Başar'cığım, bir şeyler... İşte hassasiyetlerini... Kaybetmesine engelleyen ben bir ya Dünya böyle bir yer. Ya dostum görüşmek üzere. Haydi bir karar. Güzeler. Hayırlı geceler. İyi geceler. Kiminle görüşüyoruz? Aysun. Buyurun Aysun Hanım. Nereden arıyorsunuz? Yusuf Buyurunuz dinliyoruz. Niye uyuyamadığımızı soruyorsunuz? Aslında çok fazla şey var. Hı. Yani ne bileyim? Bir Murat uyanan e her her e, o salon isiminde bir Murat uyanan diğer öldürüldükten onun hı. karşısında biz o sempati duymuyoruz tak Muratlara. Hı hı. E bunun için de uyuyamayabilir. Veya Fatih'in ayrı sosyalarında konserve ver, veriliyorsa bunun için de Ya da Çeşenistan için de uyunarım. O kadar çok şey var ki. Yani aramadan edemedim, söylemek istedim, paylaşmak istedim. Çünkü her akşam değişik bir şey aklıma takılıyor. Kendimi ıslak taktiğinde falan buluyorum. Maşallah. Yani aslında bir şey üretememek çok kötü. Ve en son şunu düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki ee, hani iman en zayıf noktası kalbi buuz ya. En üstünden diyorsun seni, hani bunu yapmaya çalışıyorum, bunu yaparım. Ama o kadar acık kalıyoruz ki hiçbir şey yapamıyoruz. Yani bir tane ülke ne yapabilir? Raah ya, ne yapabilir? Ne o ne yapabilir? Hiçbir şey. Veya işte diğer ülkeler ne yapabilecek bundan hı hı. Hiçbir şey. <gülüyor> Ülkeleri bir şey yapmayın kendinize bir şey yapın. <gülüyor> ne Yakından başlayın Asla düşünme. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, mesela şöyle söyleyeyim telefon bağlantılarında kontrolüm vardır hı hı. ama kontrol %100 benim elimde değildir. Hı hı. Özellikle bir Ramazan gecesi işte birçok insanın imsakı imsakı bekledi bu vakitlerde hı hı. hele işte hadi söyleyin de söylemezsem uyuyamam dediğiniz şeyleri söyleyin de dediğimde hı hı. Hı hı. doğal olarak hemen dilimizin ucunda bekleyen şeyler, bekleyen cümleler vardır. Hani diye ya, şuna yapabiliriz, şuna yapabiliriz, şuna ne yapabiliriz? İnsanın sorumluluğu, bakın, zannediyorum buna, bunda bütün dinleyenler hem fikirdir, dünya görüşleri ne olursa olsun dinler olabilir, dinler olmayabilir, teist olabilir, ateist olabilir. İnsanın sorumluluğu, insana yakışan, insancıl olan şey. Elinden geleni yapıp yapmamasıdır. Yani bana sorarsanız kriter budur. Elinden geleni yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Şimdi bu yüzden mesela Bağdat'ı kurtaramadık ne yapacağız? Ya, Bağdat'ı kurtarmak gibi sorumluluğunuz yok sizin. Yani Bağdat'ı kurtaramamış olabilirsiniz. Bağdat 500 yılı işgal edilmiş olabilir. Ama ne bileyim, siz bu sancıları taşıyan son olarak en azından evinizde Bağdat türküleri duyalım. Babat Türkleri dinleyebilirsiniz Şimdi benim burada Şöyle bir korkum var Sözüm meclisten dışarı ee, Nasıl diyeyim Kendi korkularımızla Kendi sorunlarımızla Yüzleşmemek Yüzleşememek Dediğimiz hep duyduğumuz bir şey vardır Şimdi ben mesela yıllardır Radyo programı yapıyorum bir on yıl oldu. Ne kadar rahat söylüyorum. Bir on yıl oldu. Şimdi burada benzeri cümleleri çok duymuşumdur. Benzeri cümlelerdir. Ama bunları çok duymuşumdur. Muhtemelen ben de bir radyo düğünsü olsaydım, belki de bu ortamdan etkilenerek benzeri cümleleri ben de duyacaktım. diyor duya duya ben de söyleyecektim. O da nedir? Biz şimdi sorunları meseleleri gündemimize alırken zannediyorum yanlış değerlendiriyoruz. Mesela sizin işte önemli, gönlü geniş bir insan olabilmeniz için sanki işte uluslararası meselelerle ilgilenmeniz gerekiyor. Bağlayın. Buyurun bağlayayım. Yani ne yapabiliriz noktasında? Or, yani Orada hareketli, hani e, Kişi kendini düzeltmedikçe ki, Kişi çevresini düzeltemezmişse Zaten e, hani, Kalbi bu noktasına geldiğinizde Bunu fark ediyorsunuz, hı hı. ediyorsunuz ki e, Bende yalnız bir şeyler var Hani Seykenlerin Türk Dünyası Bir mektubu vardı hı hı. Bizim bize dualarınız vardı O dualar ne oldu diye hı hı. Hatırlarsınız, hı. demek ki bizim dualarımızda Bir eksiklik vardı, yani, hı hı. o zaman ee, bizim e, kendimizdeki, ihraatımızdaki bir eksiklik belki de bu. Hı hı. Bu dualara yansıyor. E, Kaçımız işte saatte kalkıp da o insanlar için dua ettik. Hı hı. Ben kendim için, hani Arapların da bir otosesi vardı. E, ben e, kara öyküz yendiğinde yenmiştim gibi bir şey. Hı hı. Hani, daha, e, bir aslan ya üç öyküz hikayesi falan. Hı hı. Yani her şeyi düşünmek zorunda kalıyorsun çünkü ülkenizi düşünüyorsunuz. Kendin, ben e, kendime eğer oradaki insanları yerine koyarsam bu acıyı taşıyabilir miyim diye düşünüyorum. O zaman bir şey gene kendine geliyorsun. Daha iyi bir Müslüman olmalıyım. Daha çok dua etmeliyim ki e, hani başka, başka bir şey yapabileceğiniz belki bu noktada bir şey yok. Ellerimizden daha havada olacak. Hı -hı. E, bu belki ama tek yapabileceğimiz bu. Anlatmak istediğim oydu. Eksik olan buydu bize. Belki bilmiyorum ben sende eksik ben, ben de Bende bu eksik. Bilmiyorum, ya bazen işte düşünüyorum, diyorum ya, dua ediyorum ya da edemiyorum demek, düzeltememek, bilmiyorum. Ama e, bir şeyleri düzeltemediğinizi görüyorsun, O zaman, e, bir şeyin yansı bir şeyleri görmek... Bence işte onları bakın, düzeltip düzeltememek değil. Elinden geleni yapıp yapmamak başlığıyla değerlendirmek hı hı. lazım. Hı. Doğru. Yani düzeltmek, düz yani mesela elinden geleni yapıyorum muyum, Benim Sorumlu olduğum budur. Dünyada da sorumlu budur. Dünyadan sonra da sorumlu olduğum budur. Ben <gülüyor> yani geçtiğimiz haftaları şöyle bir şey söylemeye ihtiyacımızymıştık. Türkiye'de belli bir konuda sürekli yoğunlaşırsanız, mesela dört mevsim aynı şeylerden bahsederseniz, insan sizi insanlar sizi obsesif derler, takıntılı derler. Akademisyenseniz bak işte bu, bu alanda uzmanlaştı derler. O zaman sizi mazur görürler. Mesela işte şahit oluyorsunuz, ben neredeyse üç mevsimdir rahmetli Aliye'dan bahsediyorum. Şimdi insanların Aliye ile Aliye'yi birbirine karıştırdığı bir ülke burası. Şimdi insanların Aliye'yi de, Aliye'yi birbirine karıştırdığı bir ülkede ben obsesifim. Taktım öyle bir kafayı. Ama ben size bir sürü güzel takıntılar diliyorum. Aslında bana takım diyor. Şimdi, tabi bir şekilde biz bu ortamlarda bulunuyoruz. Bu ortamlarda birçok şeyi gözlemliyoruz. O yüzden ben çok net söyleyeyim, mesela Kudüs üzerine şarkı yapan adamlar vardır. Çok net söyleyeyim, haritada Kudüs'ü gösteremez bile. Bağdat üstüne şarkı yapan adamlar vardır, haritada Bağdat'ı gösteremez bile imkanı vardır. Bir kere bile gitmemiştir orada. Gitmek ki bir derdi falan da yoktur. Şimdi benim buradaki tepkim, yani mesafe durmamın nedeni budur. Biri bana Çoşenistan, Bağdat, Bostel dediği zaman otomatikman ben şöyle bir kenarda duruyorum. Ya belki sizin böyle bağsızlığınız bu. Çünkü bu üslup, bu cümleler bana... İster istemez yaşadığım örnekler, daha şahit olduğum örneklerden hareketle bir tedirginlik veriyor. Yani. Mesela bir örnek verdim geçen hafta mıydı ya da iki hafta önce. Şu ve kitap varında Ali el-Zebdövüş'in kitabının e, tanıtım afişi var. Doğu ve Batı arasında İslam adını taşıyor. çevrilmişti tükenmişti. Düşünün tekrar basma ihtiyacı hissetmediler. Yani söyleyebilirim 90'lı yılların başlarında tercüme ettiler yanlış hatırlamıyorsam. O zaman yanlış hatırlamıyorsam hafızam beni yanıltmıyorsa savaş yoktu. Benim kişisel gayretiyle önemli olduğu için Türkçe'ye çevirdi. Muhtemelen bin tane basılmıştı. Geçen süreçte tükendi gitti. Ondan sonra kitap yok oldu piyasada yoktu rahmetli Ali Ezebbegoviç Hakk'a rahmetine kavuştuktan sonra bu kitabın ilanlarını görmeye başladık orada. Bu da güzel bir şeydir. Hayra vesile olabilir. O onu düşünelim. onu işte. ee, Bir de şöyle bir alıntı var. Boşlakların ünlü pop şarkıcısı var. Dino Merlin diye. Ee, Cemalettin Latiç, Boşlakların Mehmet Akif'i denilen Yaşık genç olmasa rağmen, onların milli marşının da yazarı olan ve Aliye sen olmasaydın adını taşıyan bir şiiri yazmış olan kişi, Dinovali bu şiiri besteliyor, Latinya Aliye diye şarkı haline getiriyor. Afişte bu kitabın tanıtımını yapıldığı afişte ki Sultan Ahmed Camii'nde işte sütunlara yapıştırılmış. dikkatimi çekti. Bu şarkıdan bir dörtlük alınmış demek içinde. İşte Ali Yestan olmasaydın ben karanlığın içinde üşüyü nasıl bulurdum vesaire vesaire. Altında isim Dino Merun. Dino Merun. Şimdi hangisini düzelteceksin? Bir, bu dörtlük, bu şiir Cemalettin Latici'ye ait. İki, bu pop şarkısının ismi Dino Mer Merun değil Dino Merlin. bakın pop şarkıcısı popüler yani yüzeysel ilgilerle bile sizin e, tanıyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz bir insan yani özel çok derin hassasiyetleriniz gerekmiyor çünkü iyi bir pop şarkıcısı e, yani dinleyebilirsiniz çok rahatlıkla bu ilgi bile yok şimdi ondan sonra mesela bu adamların e, cenazeden sonra işte geri doldurulamayacak şöyle insandı, böyle insandı yani Rahatsızlığım bununla ilgili. Bu bunu nedir biliyor musunuz? Hiçbir gündemi yok. Hiçbir hassasiyet, bunun adı bu. Hiçbir hassasiyeti yok. Yani şu konuda ben hassasım. Hiçbir hassasiyeti yok. Sadece biraz hissiyat var ama hassasiyet yok. Bu mesele hasta olmak lazım. Ben yaşadık bunu çok iyi bilirim. Yıllardır mesela biz orada Arapça şarkılar yayınlarız.